Tekrar merhaba. Bu haftaki programımızda değişler ve semahlar ağırlıkta olacak. Daha doğrusu bütün türküler Alevi Bektaşi Kültür Dairesi'ne giren e, türküler olacak. Uzun zamandır bir bütün halinde dinlememiştik değişleri ve semahları. Zaman zaman programlarımızda tek tek dinlemiş olsak da bu bakımdan bu hafta bir bütün olarak sizlerle değişler ve semahlar paylaşmak istedim. İlk dinleyeceğimiz değiş... Karşıda Görünen Ne Güzel Yayla isimli deyiş ve sözleri Pir Sultan Abdal'a ait. Bildiğiniz üzere Pir Sultan Abdal, Alevi Bektaşi geleneğinde çok önemli olan, önem verilen büyük şairlerden birisi. Ve onun kişiliği etrafında birçok efsane, birçok söylenti oluşmuş. Bu söylentilerden bir tanesini aktarmak istiyorum dinleyeceğimiz bu türküden önce. Hızır Paşa Pir Sultan Abdal'ı zindana attığında ona... İçinde şah kelimesi geçmeyen üç şiir yazarsa serbest bırakacağını söylemiş onu. Ve Pir Sultan Abdal içinde şah kelimesi geçen üç tane şiir yazmış. Adeta inatlaşır gibi. Bunlardan birisi şimdi dinleyeceğimiz türkünün sözleri. Diğerleri ise şu karşıyayla da göç kater kater. Diğeri ise Sivas ellerinde sazım çalınır. Bunun aslı Sivas ellerinde zilim çalınırdır. Çünkü eskiden bir idam mahkumu olduğunda şehirde zil çalınırmış. Bu dinleyeceğimiz türkü Sivas yöresine ait ve Feyzullah Çınardan derlenmiş. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 2 3 2 3. Erkan Avur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'nun birlikte çıkarttıkları Anadolu Beşi isimli albümden dinliyoruz. Karşıda görünen ne güzel yayla. İzlediğiniz Bir sultan abdalım hey dost Dünya durulmaz Gitti giden ömür ömür Geri dönülmez Gözlerimde şah yolumdan ayrılmaz ben de bu yayladan De Şah yolundan ayrılmaz Ben de bu yayladan hey dost Şah'a giderim Önemli olduğunu düşündüğüm bir konuda kısaca bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Alevi Bektaşi Edebiyatı'nda şah kelimesi çok geçer. Ve hatta Alevi Bektaşi türkülerinde de sürekli duyulur bu kelime. Hatta terennüm gibi kullanılır ama terennümden öte çok daha önemli anlamları vardır. Ve şimdi kullanacağım kavramlardan bazıları çok ciddi kavramlar. Konunun uzmanları varsa aralarındaki ayrımlara dikkat edebilirler, yanlış kullandığımı düşünebilirler ama genelde meramımı anlatabileceğimi zannediyorum. Tasavvuf geleneğinde bazı geleneklerde peygamberlik ikiye ayrılır. Daha doğrusu peygamberliğin iki veçhesi olduğu söylenir. Bunlardan biri nübüvvet, bir diğeri ise velayettir. Nübüvvet elçilikle ilgili ve halkla daha çok alakalıdır. Velayet ise hakla ilgili olan kısmıdır ve Deruni enginliği daha ön plandadır. Bu bakımdan nübüvvet halkla ilgili olduğundan velayetten daha aşağı görülür e, kimi sufilerce. Velayet ise daha önemli ve daha ön plandadır. E, ama tabii ki velayet herkesin ulaşabileceği, kavrayabileceği, vakıf olabileceği bir şey değildir. Ama Hz. Muhammed'in velayetine Hz. Ali'nin mashar olduğu söylenir. Bu bakımdan Hazreti Ali'ye Şahı Velayet de denirmiş ee, ve şiirlerde, türkülerde geçen Şahı Velayet ifadesi Hazreti Ali'yi ifade eder. Hatta bunu kısaltarak Şah olarak söylerler Velayeti de atarak bu da aslında Hazreti Ali'yi ifade eder. Ama türkülerde başka bir anlamı daha vardır bunun. Ee, örneğin Pir Sultan Aptal'ın yaşadığı dönemde bildiğimiz üzere bahsedilen Şah İran Şahı'dır. Ama bunu sadece İran Şahı olarak değerlendirmek yanlıştır çünkü yine bildiğimiz gibi batıni tarikatlarda her zaman dönemde manevi olarak önemli olan bir şahsiyet vardır. Kutbul Aktap denir buna ve bu manevi şahsiyet diğerlerini yönlendirir. Bu bakımdan Şahın sadece o dönemki İran Şahını ifade etmekten öte anlamları da vardır yani silsileyle gelen bir maneviyat bu ve Hz. Ali'ye, Hz. Muhammed'e kadar çıkar bunun arkası gerisi. Bu bakımdan türkülerde duyduğumuz şah kavramı hem o dönemki kutbul aktabı ifade eder hem de Hazreti Ali'ye ve Muhammed'e atıfta bulunur. Ee, böyle düşünebiliriz. En azından türküleri dinlerken ben böyle düşünüyorum. Bu bakımdan şah kelimesi oldukça önemli. Bu türküden sonra sizlerle bunları paylaşmanın anlamlı olacağını düşündüm. Şimdi ise sırada Kılavuz isimli albümden dinleyeceğimiz bir türkü var. Sözleri Pir Sultan Abdal'a ait yine ve müzik ise anonim. Fakat albümde türkünün yöresiyle ilgili bir bilgi verilmemiş. Ben arşivde de bu türkünün künyesiyle ilgili bir şey bulamadım. Bu bakımdan sadece albümde yazanları aktarıyorum sizlere. Türkünün ölçüsü ise 9-8'lik, usulü 2-2-2-3 ve Okan Murat Öztürk'ün yorumuyla dinliyoruz. Alçakta yüksekte yatan erenler. the Bilmem deli oldu Bilmem ustadır Bilmem deli oldu Bilmem ustadır Şöyle bir sevdaya Saldı dert beni Eren Şimdi ise sırada Erzincan yöresinden bir semah var. Aşık Daimi'den derlenmiş. Bu semahta aksak olarak 5 lik ve 10-8lik ölçüler kullanılıyor. 5 lik kısmın usulü 2 3, 18'lik kısmın usulü ise 3 3 2 2. Ve Okan Murat Öztürk'ün Turkish Otantik saz isimli albümünden dinliyoruz. Dem geldi semahı. Sırada yine Erzincan yöresinden bir türkü var ve bu türkünün ismi Ela Gözlü Prim geldi. Ama ben türküyü dinlemeden önce sizlere dört kapı ve kırk makam mefhumundan kısaca bahsetmek istiyorum. Tasavvufta daha doğrusu batini tarikatlarda şöyle bir anlayış var. Dinin bir iç yüzü bir de dış yüzü vardır. Dış yüzüne şeriat, iç yüzüne ise hakikat denir. Şeriattan hakikate varmak için ise Manevi bir yol vardır ve bu yola da tarikat denir. ser suluk olarak da ifade edilir bu manevi yol. Daha doğrusu bu manevi yolu yürümek. Eğer hakikat ile şeriat kavranırsa ve varılan sırlar da farş edilmezse ki sırrı saklamak gerçekten zor bir şeydir. Ve bu sırrın saklanması hususunu Alevi Bektaşi geleneğindeki sırrı saklamaya olan özen düşünülürse biraz daha anlamlı olur ve bu sır deminde dediğim gibi faş edilmezse marifete ulaşılmış olur. İşte dört kapıyı oluşturan bunlardır. Yani şeriat, tarikat, hakikat ve marifet. 40 makam ise bu her dört kapıdaki 10 makamdan oluşur. Her kapıda 10 tane makam vardır ve 40 makam olur. Şimdi dinleyeceğimiz türküde de bununla ilgili bir dize geçeceği için sizlerle paylaşmak istedim. Erzincan yöresine ait olan bu türkü Aşık daimiden derlenmiş yine. Derleyen ise Şenel Önaldı ve Nazlı Öksüz'ün Türk Halk Müziği'nde unutulmayan Ezgiler isimli albümünden dinliyoruz. Ela Gözlü Prim Geldi.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 Birimi hak bilirem, yoluna kurban oluram. Dün doğdum bugün ölürem, ölen gelsin işte meydan. Dün doğdum bugün ölürem, ölen gelsin işte meydan. Hudey hudey canlar hudey, hudey hudey canlar hudey. gider yolumuz Şahatayım der varımız Dergaha gider yolumuz On iki man katarımız Uyan gelsin işte meydan On iki man katarımız Uyan gelsin işte meydan Hudey hudey canlarım bey Hudey hudey canlarım bey Hudey hudey canlarım bey bu arada türküyü dinlerken aklıma başka bir şeyler daha geldi. Az önce sırrı fahş etmemenin ne kadar önemli olduğundan ve hatta marifete sahip olmanın önemli unsurlarından birinin bu sırrı saklamak olduğundan bahsettim. Alevi Bektaşi Edebiyatı'nın bu kadar zengin olması ve türkülerin de Alevi Bektaşi kültüründe bu kadar önemli bir yere sahip olmaları ...bununla yakından ilgili diye düşünüyorum ben. Çünkü hakikat dille ifade edilemediğinden bazı benzetmelerle hakikate işaret ediliyor şiirlerde. Ve hatta türkülerde, şiirlerde bazı unsurlar gelecek kuşaklara, gelecek kişilere, deruni enginliği olan insanlara... ...üstü kapalı olarak dolaylı yollardan aktarılıyor. Anlayabilen anlıyor, anlayamayan öylesine dinliyor... Bu bakımdan Alevi Bektaşi kültür dairesinde şiirler ve türküler çok önemli bir yere sahip olmuş. Bu önemin sebeplerinden biri demin bahsettiğim unsurlar olsa gerek diye düşünüyorum ben. Şimdi ise sırada söz ve müziği Seyit Meftuni'ye ait olan bir türkü var. Bu bakımdan türkünün Malatya yöresine hatta Arguvan yöresine ait olduğunu söyleyebiliriz. Türküyü ise Seyit Meftuni'nin oğlundan yani Muharrem Temiz'den dinleyeceğiz. Firkat isimli albümden çalıyorum sizlere. İmam Hüseyin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 Kur Meleklerinde Haydar sallar beşiyin dönmezem ben senden İmam Hüseyin Kerbela şehidi de Haydar sultanı sensin. Kerbela şehidi de Ali Ali sultanı sensin sensin Yasematemini tutanlar gelsin Gönlüm sarayında Haydar oturan sensin sensin dönmezem ben sende İmam Hüseyin Adular katlime de haydar ver fermanı Adular katlime de haydar ver fermanı külüm savursalar Yapsa saharmanı Bir aciz kulunum da Haydar sen de dermanım Dönmezem ben senden İmam Hüseyin Seyyid neftun derde Haydar mihricin anı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 Bu bakımdan az önce dinlediğimiz türkünün de bir mersiye olduğunu söylemek yanlış olmasa gerek diye düşünüyorum. Şimdi sırada Muhabbet serisinin üçüncü albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var. Albümde söz ve müzik Muhlis Akarsu olarak not edilmiş. Ama türküyü dinlediğinizde fark edeceksiniz son kıtada Hatayi mahlası geçiyor. Dolayısıyla albümdeki bilgi yanlış olsa gerek. Sözler Hatayi'ye ait. Müzik ise Muhlis Akarsu'nun ...diye düşünüyorum ben, albümde öyle yazdığına göre. Zaten bu türküyle ilgili arşivde, TRT'nin arşivinde herhangi bir kayıda rastlayamadım ben. Bu türkünün ölçüsü 18'lik, usulü ise 2-3-2-3. Ve Muhabbet serisinin 3. albümünden Muhlis Akarsu'nun yorumuyla dinliyoruz. Gerçeğe Hü. Çeviri ve Altyazı En yargı meyle düşküne, on başkına, bu dey bu dey gül. Bu arada ben hü kavramıyla ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü bu da şah kelimesi gibi sadece terennimden öte önemli anlamlar taşıyan bir kavram. Yani türkülerde biliyorsunuz ah, vah, of gibi terennümler oluyor türkülerden önce türkülerin arasında. Ama şah ve hu gibi kavramlar daha farklı anlamlar taşıyor terennümden öte. Hu Allah'ın isimlerinden birisi. Günlük kullanımda ise sığınma, yalvarma anlamlarına da geliyormuş. Bu bakımdan hu kavramının geçtiği yerler biraz daha önem arz ediyor. Hatta bilirsiniz haydan gelip huya gitmek deyimi vardır. Hayda diri ve canlı anlamlarına geliyor. O da Allah'ın isimlerinden birisi. Dolayısıyla haydan gelip hu'ya gitmek olarak düşünülebilir ve bence bu ifade Allah'tan geldik, yine Allah'a döneceğiz düşüncesinin farklı bir ifadesi. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bir de hem bu türküde hem önceki dinlediğimiz türkülerden Ela gözlü pirim geldi isimli türküde Hudey Hudey nidası çok geçiyor. Bunu herhangi bir kaynaktan aktarmıyorum sizlere. Benim bu konuyla ilgili düşüncem. Hudeyn nidası da bence hude ey ifadesinin kısaca söylenişi olsa gerek diye düşünüyorum. Ve belirtmek istediğim bir şey daha var. Burada aktardığım şeylerin kaynaklarını göstermedim. Çünkü çok farklı kaynaklardan edindiğim bilgilerden derleyerek söylediğim şeyler bunlar. Dolayısıyla tek bir kaynak gösteremiyorum. Bu yüzden mazur göreceğinizi umuyorum benim. Şimdi ise sırada Musa Eroğlu'nun yorumuyla dinleyeceğimiz bir semah var. Keskin yöresine ait ve Hacı Taşan'dan derlenmiş. Musa Eroğlu'nun Seher Oldu Eynigarım isimli albümünden dinliyoruz. Keskin semahı. saldım ben seni ikrar boyuna da kemen dolasıverdi İkrar'a saldım ben seni o Ben seni o Ben seni Varıl bir ikrar ya da şefaat ederim Verdiğine ikrara saldır, Ben senin ol, ben senin ol, ben sen. Fatih etmesin de münik imam saldın ben senin olum ben senin olum ben senin Bu arada dinlediğimiz semahın ölçüsü 9-8'likti usulü ise 2-2-2-3'tü Şimdi yine Muhabbet serisinden ama bu sefer 5. albümden Arif Sağ'ın yorumuyla bir türkü dinleyeceğiz. Türkünün sözleri Kul Himmet'e ait. Fakat bu türküyle ilgili olarak da bir kayıt bulamadım. Yani künyesini bulamadım. Bu bakımdan aktaramayacağım maalesef sizlere. Arif Sağ'ın yorumuyla dinliyoruz. İşte geldim, işte gittim. <gülüyor> Yaz çiçeği gibi bittim Şu dünyada neler ettim Ömürcüyüm geçti gitti Azrail pençesin saldı can Kafesten uçtu gitti İşte geldi uyucular Kenime su koyucular سن ملند خواج کفن جیم بیش Lan Kerem'e gözümün yaşı daştı gitti. İmam telkine başladı bir sevapçık iş işledi Boşladı geri dönüp baştı gitti Sevdilciğim şaşlı gitti. Kulhümmetim oldu tamam işte geldi ahır zaman. Yardım. Cimiz on can toprağa akdı getti yardım cimiz on can toprağa akdı getti al Sonuna ayırdığımız bölümde bu hafta Aşık Ali'den türküler dinleyeceğiz. Bu türküleri sizlere Aşıklar Those Were In no isimli albümden dinleteceğim. Bu albümden önceki programlarda bahsetmiştim. Bu bakımdan tekrar e, bu albümle ilgili bir şeyler söyleme gereği duymuyorum. Dinleyeceğimiz ilk türkünün ismi Durnam. Bu türküyü Musa Eroğlu'nun Şah Bilak'tan çıkan Yaz Gelir isimli albümünde de bulabilirsiniz. Burada... Türk'ünün bazı sözleri yanlış okunmuş ama onları düzeltme gereği duymuyorum çünkü bu doğal ortamında yapılmış bir derleme. Bu arada Türk'ünün Urfa yöresine ait olan bir varyantı da var. Kıssas köyünden derlenmiş o varyant ve Aşık Sefai'den Mehmet Özbek derlemiş. Şimdi Aşık Ali'nin yorumuyla dinliyoruz. Turna'm. Gezersin fari belayı Bağdat yarına Eldin dur namdur namdunuz <Gülüyor> Medine şehrinde Fatih manayı Bağık Anayı dolu O dergaha yüzler sürdün Dur nam dur nam Ol şah merdana vardın Dur nam Bizde beni dedik bizden uluya İman aldı hıhrat verdik veliye dostumuz Necef deryası daima Aliye donuz Aliye donuz Aliye dostumuz O dergaha yüzler sürdü mü dur Yüzler sürelim dostumuz Can baş veda edip şaha görelim dost Görelim dost Görelim dost Kırkların darına durdun mu durnam Şahim vardın durnum, durnum, durnum. Dinlediğimiz bu uzun havadan sonra yine Aşık Ali'den bilindik bir türkü dinleyeceğiz. Fakat türkünün sözleri biraz değiştirilmiş. Günümüzdeki olaylarla ilgili bir takım şeyler eklenmiş. E, bu bakımdan dinlediğinizde yadırgayabilirsiniz. Ama ben bunun da güzel ve uygun olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan sizlerle paylaşmak istedim türküyü. Ve yine aynı albümden yani Aşıklar Those Were In Now isimli albümden Aşık Ali'nin yorumuyla dinliyoruz. Kul cool olayım kalem tutan, tutan ellere. Kötü parzu halım yaz şaha böler. dökülen yerlere. Arzu kalım Yaz şafa böyle Güzelme Güzelme Güzelme Gül dekeyim Kan dökülen Yerlere Katip arzu Kalım yaz şafa Böyle Kötü porzu olum güzel dinley dinle böyle me Ösvetçi meduyu güzel Teşkü'ye gerilir Otuz yedi canım birden alınır Kır sultanlar ölür, ölür dirilir Katip arzu halım yaz şahat öyle Güzelme dönelim Bu hafta da programın sonuna geldik ama ben programı kapatmadan önce destekçimize teşekkür etmek istiyorum. Bu haftaki destekçimiz Fani Aydoğan imiş. Sağ olsun haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.